Merhabalar, merhabalar. Ne var ne yok Karagöz'üm? İyidir iki gece. Ne yaptın? Bindin mi hızlı trene Ha hızlı tren. Bindim binmesine de... ...desine. Yahu nerede o eski trenler? Neden o Karagöz'üm? Hızlı mı hızlı? Konforlu mu konforlu? Ya ben trene bindim mi ilkin bir gözden kaybolana kadar el sallayacağım. Sonra alacağım elime çayımı çuf çuf eşliğinde. <gülüyor> sallana sallana manzara seyredeceğim. Hiçbirini yapamadım ki birader. Hadi ya. Gördüğüm deniz miydi, dere miydi, camış mıydı, deve miydi bir türlü anlayamadım. O kadar hızlı geçiyor ki gördüklerim sadece bulanıklık bir karartı. Meğer sırada geçmişiz. Tepe samanlık zannettim vallahi. E bu trende böyle. Tamam geçtim manzarayı ama yol boyunca söylediğim trenle ilgili türkülerde ayrı bir hazdı benim için yani. E, söyleseydin söyle şeydin efendim yine. Demesi kolay tabii. Açtı maz. <gülüyor> Kara tren gecikir belki hiç gelmez diye. Ama millet tip tip bakmaya başladı bana. Geçtim diğer Türkiye Tren gelir, hoş gelir, odaları boş gelir. Yine ters bakışlar. Eee ben de vazgeçtim türküden şarkıdan senin anlayacağım Herhalde artık başka türküler bestelemek lazım. He ee, öyle galiba ama. <gülüyor> Tabii ki ben karagöz olarak ne yaptım? Bir tane yazdım hemencik. Öyle mi? Oku bakalım. Tamam dur. Söyleyeceğim acaba. Da biraz bir şey yapayım Havaya girme <gülüyor> Hızlı tren tez gelir. Dakika gecikmez. Odaları doludur. Boş affetmez. Yare selam söyle. Mendil verdim. Kuru yanadak. Hemen gelirim. Bu daha oydu diyorsun yani. Öyle Zivar. Tren değişti. Her şey değişti. Artık gider gelirken bu türküyü okursun. Canında sıkılmaz. Okurum okurum. Test bakanın da canına okurum. Hadi bakalım vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendim. Ne hayırlı uğurlu olsun anlamadım. Efendim tren diyorum tren vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Aaa evet efendim hayırlı uğurlu olsun hızlı tren ama hızlı trenden birileri şikayetçi biliyor musun? Ya bilmiyorum. Kim şikayetçi efendim? Öküzler yani. Sana bakarak öküzler dedim ama... ...şimdi trene önceden öküzler, inekler böyle otlarken falan bakıyorlardı. E şimdi hızlı tren olunca hemencik geçtiğinden kimse bakamıyor trene. Öküzler de boş yere bakıyorlar. Ondan şikayetçiler hızlı trenden. E ona da bir çare bulurlar artık. E bulurlar artık. O zaman dediğin olsun, hayırlı olsun. Efendim, bugün de geldik muhabbetin sonuna. Eğer yaptıksak bir kusur hata... ...affola... <gülüyor> Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçım en ucuzu bu. Seslendirme sanatçısı bu. Pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuba Ceyhan Kara Duman. Buyur abi sen. E, <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öfsür. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abiciğim gürültü yapma. Stüdyodayız abi. <gülüyor>